Thank <laughs> you. said <laughs> Thank <laughs> you. you know, that's <laughs> it. Thank <laughs> you.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 Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. bu kabiliyeti geliştiriyor. Haberleme, medya ve haberin cevabını yakalaması geliyor. Thank you.